Cezalandırayım o alçağı da anlasın başıboş köpek ve başıboş hayvan ne demekmiş. Dünyanın kaç bucak olduğunu bildireceğim ona. Diyerek zabıta memuruna sesleniyor müfettiş. Kimin köpeğiymiş bu öğren ve zabıt tut. Köpeği de imha etmek gerek. Hiç geciktirmeden. Kuduzdur mutlaka. Kimin köpeği bu dedim. General Cigalov'un herhalde diyor kalabalığın içinden biri. General Cigalov'un mu?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 Maşenka şaşkın gözlerini odasında gezdirdi ve hiçbir şey anlamadan ne düşüneceğini bilemeyerek omuz silkti. Korkudan buz kesilmişti. Padesio Vasilyevna ne arıyordu çantasında? Eğer dediği doğruysa ve çantanın içindekileri gerçekten yanlışlıkla çarpıp döktüyse, Nikolay Sergiiç neden öyle kıpkırmızı ve endişeli fırlamıştı odasından? Neden masanın çekmecelerinden biri hafifçe aralanmıştı? Mürebbiye'nin...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 Volodya geldi diye bağırdı biri avluda. Volodya geldi diye Feryada bastığı yemek odasına koşarak giren Natalya. Ah tanrım! Volodyalarının her an gelmesini bekleyen korolyo valisi pencerelere atıldı. Geniş bir kızak duruyordu evin önünde. Üç beyazattan yoğun bir buhar yükseliyordu. Kızak boştu çünkü Volodya sofaya girmişti bile. Üşümüş kırmızı parmaklarıyla başlığını çözüyordu.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 Kuyruğunu duvarlara, mobilyalara vuruyordu. Tüm sesler iki dakika kadar süren sevinçli tek bir sesle birleşti. İlk sevinç dalgası atlatıldıktan sonra korolyovlar sofrada Volodya dışında küçük bir adamın daha bulunduğunu fark ettiler. Atkı, şal ve başlıkları sarmalanmış. Üstü başı kırçla kaplı bu çocuk köşede büyük tilki kürkünden vuran gölgede kıpırdamadan dikilmekteydi. Volodychka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 Öfkeli Alyosha gözlerini fal taşı gibi açıyor, yerinden sıçrıyor. Bir dizini masanın üstüne koyup o da Andrei'in yanağına patlatıyor. Karşılıklı birer tokat daha vuruyor ve hüngür hüngür ağlıyorlar. Böyle şiddet sahnelerine dayanamayan Sonya dağlamaya başlıyor ve yemek odasına çeşitli seslerden oluşan bir feryat hakim oluyor. Ama siz oyunun böyle son bulduğunu sanmayın.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 Grisha karanlıkta aramaya devam ediyor ve en sonunda bir kapik bulunuyor. Oyuncular masanın başına geçip oyunlarına devam ediyorlar. Sonja uyuyor diyor Alyosha. Sonya kıvırcık kafasını ellerinin üzerine koymuş öyle tatlı mışıl, mışıl ve derin uyuyor ki bir saat önce yatmış sanırsınız. Diğerleri kapıyı ararlarken istemese de kalmış. Git annemin yatağına yat.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 On dördüncü dereceden devlet memuru Dimitri Kuldarov Gördünüz mü, gördünüz mü? Devam. On dördüncü dereceden devlet memuru Dimitri Kuldarov Malaya, Boronaya'da Kozihi'nin evinde bulunan bir birhaneden içkili halde çıkarken Semyon Petrovic ile içmiştik. En ince ayrıntısına kadar anlatmışlar. Devam edin, dinleyin. İçkili halde çıkarken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 diye mırıldanıyor Terenti. Kuru yerimiz kalmayacak. Ho ho kardeş, ensemden içeri aktı. Ama sen korkma sakın aptalcığım. Ot kuruyacak, toprak kuruyacak. Sen, ben de de kuruyacağız. Güneş herkes için birdir. Yolcuların tepelerinde iki sajan uzunluğunda bir şimşek çakıyor. Şiddetli bir gök gürültüsü patlıyor ve fekla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 Yolcular demir yoluna aşıp toprak setten inerek nehre doğru ilerliyorlar. Bir işleri olduğundan değil, canları çektiği için yürüyor, yol boyunca da konuşuyorlar. Danilka soruyor, Terent'i yanıtlıyor. Terent'i bütün sorulara yanıtlayabilir. Doğada tek bir giz yok ki Terent'i çıkmaza sokabilsin. Her şeyi bilir o. Mesela bütün kır otlarının, hayvan ve taşların adlarını, hastalıkların hangi otlarla tedavi edildiğini bilir.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 Hoş görünümlü genç adam Ivan İvaniç Lapkin ve kalkık burunlu genç kız Anna Sergeyevna Zamslit Kaya dik kıyıdan aşağı inip bir sıraya oturdular. Sıra tam suyun yanında genç söğütlüğün gür çalıları arasındaydı. Müthiş bir yer. Buraya oturduysanız bütün dünyadan saklandınız demektir. Balıklar ve suyun yüzünde şimşekler çizen su ürümcükleri görebilir size ancak.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 Böylesini alıp götüren bir saadet tatmadıklarını itiraf ettiler birbirlerine. Son